1016, numaralı konu, Hazreti Ömer'in, kardeşi Zeyd'in ölümüne sabır göstermesi, evet, Hazreti Ömer, başına bir musibet geldiğinde kardeşinin vefatını kast ederek, ben Hattab'ın oğlu Zeyd'in ölümüne bile sabrettim, derdi, Hazreti Ömer bir gün kardeşi Zeyd'in katiliyle karşılaştığında ona, aap oğluna sıca, sen öyle bir kardeşimi öldürdün ki sabah rüzgarı her estikçe onu hatırlıyorum, dedi.